yani bizi rivayet etmekten ne hime ediyorsun diyorlar Hz. Ömer'e. O da diyor ki La اَقِيمُ عِنْدِي وَلَا تُفَارِقُونِ مَا اِشْتُونَ Hayır ben sizi rivayet etmekten men etmiyorum. Benim yanımda ikame edin. Ta ki ben ölünceye kadar da benden ayrılmayın. Tamam. Niye? Çünkü diyor نَحْنُ أَعْلَمُ نَأْخُزُ مِنْكُمْ وَنَرُدُ Çünkü biz bilen insanlarız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 Ve o şekilde muamele ediyoruz demişler. Birinci demişler hiç şüphesiz ki sahabenin içerisinden muksirun dediğimiz ve مُقِلُونَ dediğimiz sahabeler vardı. Geçen dersimizdeler de zaten söyledik değil mi? مُقِسِلُونَ'dan kasıt nedir? Çokça hadis rivayet eden rivayeti bin üzerinde olan sahabelerdir. Öyle değil mi? مُقِلُونَ çok az hadis rivayet eden sahabelerdir. Mesela kimdir مُقِلُونَ? Örneğin niye ve وَيَوْتَبَعَ السَّحَابَ الْمُقِلُونَ olmuştur? İki ana sebepten dolayı.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 Hazreti Ömer gerçekten sahabeden hiç kimseyi hapsetmiş midir? Çünkü sünnet inkarcılarının çokça dillerine doladıkları meselelerden bir tanesi de bu. Hazreti Ömer derler. Hazreti Ömer sahabeyi hapsetti Medine'de. Yani Ebu Hureyre'yi, Ebu Derda'yı, İbn Mesud'u dedi ya rivayette fe bil medineti hatta isteshhad lafzuhum Medine'de hapsetti diye.